Behlül Dana ile Harun Reşit Yazan Mustafa Necati Bursalı Yöneten Musab Süleyman ...yapımızı zamansız çağırdı. Bir de bu halimizle gurbete çıktık. Fakat... ...gurbet bende... ...ben gurbette değilim. Cenab-ı Hak her yerde... benimledir. Ona hamdolsun. Hey baba! kendine mi konuşuyorsun? Yoksa aklını yere mi verdin <gülüyor> he? <gülüyor> eh, evlat... ...nefsimi hesaba çekiyordum. Neyse ne ki Baksana başına karlar yağmış Ah evlat ah. Bu saçları nerede arttın demezler mi adama Yabancısın galiba Evet uzaklardan gel. Geldim. geldim ya Bu şehir insanı değirmende öğütüyor Buranın insanlarında Dur durak yok Neyse ne boynunu büktü. Ey oğul Onunla olan hiç garip olur mu O dediğin de kim <gülüyor> Öyle ya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 Vay benim kalın kafim vay Ben hep ömrümü gafletle geçirdim Böyle bir şeyi ilk defa senden duyuyorum O halde uyanmak vaktiydin oğul Henüz hazır değilim Daha önümde hiç nice yıllar var İşte uykuda olmanın harika delili Önümde daha nice uzun yıllar var ha Sen galiba Can Alıcı Meleği ismini hiç duymadın Beni korkutma baba Ölümü de hiç sevmem Ey oğul. Asıl tevbe etmeden gidersen O zaman kork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 düşünmüyor bir kere insanlık o kadar şen cennet mi cehennem mi nedir payına düşen güzel dersin baba nice güzel. seneler ben bende değildim ne iç şuur ne düşünce vardı yüreğim sanki yılanlara kuyu oldu vermişti yılanla dost olanın cambağını akrepler dişler allah allah bizim beyi tanımaz oldum bir günde bu kadar değişiklik hayret etme kızım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 Tevbeye de tevbe. Çünkü bizim tevbemizde yine bir tevbeye muhtaçtır. Diler misiniz size büyük bir velinin ve şanlı bir padişahın hayatından renkler sunayım? Dileriz. Elbet Elbette. Hemen işe koyul. Evet. Oca baba. Evet oca baba. Hemen. <gülüyor> O halde dinlemeye hazır olun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. O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 Ne haldesiniz Gerçekten bir ses duydum Koş oraya gidelim Yok ben korkarım Ya mezar ölüyü dışarı attıysa Güldürme adama yürü Vay anan öyle Yahu bu Bağdat'ın divanesi Behlül Bunu tahmin etmeliydim Ölülerle başka kim konuşur ki Gerçekten o Zaten başkası olsa şaşardı Ey alemin divanesi Ölülerle mi konuşuyorsun? <gülüyor> ya ne zannettin dostum? Dünyada böylelerde olmasa hayatın yükü çekilmez. <gülüyor> Bana eziyet vermeyen ve benim gıybetimi yapamayan bu kişilerle konuşuyor. Çünkü ölüler hayattakilerden daha sadık. Hey ihtiyar! Sen divana dedikleri kadar varsın. Yuh olsun sana!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 Ciğerime sanki hançer saplandı. Ne kadar doğru bir söz bu. Behlül de bu kıble bilmez adama bir ders vermek istedi. Ve bir gece gizlice onun evinin damına çıktı. Adam yine yatağa uzanmış mırıldanıyordu. <Gülüyor>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 Müminlerin emirini deve çabanımı zannettin. Ona elişmeyin. O kavukluk nedir bilmez ve sadece Allah'ın emirlerini söyler. Fetüpan Allah. Harun, buyur söyle. Bağdat ve etrafının nurlandıracak, aydınlatacak hediyeler götürüyor musun? Bu hediyeler nasıl olur? Ey Harun, insanlara Allahü Teala'nın sevgisini.